Ehli kitap evet. cennete gidecek mi yoksa gitmeyecek Şimdi mi? Şimdi ehli kitabı i̇mam Gazali Hazretleri isminde malumunuz çok çok büyük bir alim var. Allah rahmet eylesin şefaatine, Amin. mazhar eylesin bizlere. Amin. Onun <gülüyor> faysal Tefrika, Beyni Ehlil Hakk ve Zenedik isminde imanla imansızlık sınırını anlattığı, konettiği ettiği bir kitabı var. Orada ehli kitabı üçe ayırır i̇mam Gazali. Der ki ehli kitaptan bir kısım Müslümanlarla beraber yaşar. İslam'a muttali olur, İslam'dan haberdar olur. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan da haberdardırlar. Yani İslam'ın güzelliklerini, İslam'ın nasıl bir olduğunu bilirler, anlarlar ama buna rağmen inanmazlar. Bu insanlar cehennemliktir, kurtulamazlar. İkinci bir sınıf insan, bu insanlar e, Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı duymamışlardır. Efendimiz'in isminden haberdar olmamışlardır. Yani Latin Amerika'da şu anda Furkan Hocam, öyle insanlar var ki, dertleri karınlarım. Yani yaşam mücadelesi veriyorlar. Hristiyanlığa da inanıyorlar. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı duymamışlar. Yani bu asırda da duymamış diyebileceğimiz emin olun pek çok insan var. Eğer bu insan erdemli yaşamışsa, kendi dinine göre yaşamışsa İmam Gazali diyor ki bu insanlar kurtulacak. Ama asıl problem üçüncü, ortada kalanlarda. Bunlar kim? Hazreti Peygamber'i duymuşlar. Ancak Hazreti Peygamber'i öyle bir duymuşlar ki kötü anlatılmış kendilerine. Şimdi şu anda Avrupa'da Çocuklar okula gidiyor, başlıyorlar bir takım kendisini Müslüman sayan insanların İslam'a yaptığı kötülükleri öne çıkartarak ve İslam'ı kötü gösteriyorlar o çocuklara ve o çocuklar öyle büyüyor. Şimdi bu gibi insanlar Hazreti Peygamber'i duymuşlar ama kötü duymuşlar. Ve onların o duymuşluğu onları İslam hakkında araştırmaya teşvik edecek bir dürtü oluşturmamış. Hatta nefret oluşturmuş. Nefret oluşturmuş ve şöyle bir şu Muhammed kimdir şöyle bir bakayım kendim doğrusunu öğreneyim diye imkanları da olmamış, öyle bir dürtü oluşmamış kendilerinde. Hatta İmam Gazali der ki, mesela der bizim çocuklarımız, çocuklarımız küçükken itibaren biz ki onlara, İbn-i Mukaffa denilen bir adam çıkmış, bu adam yalancıdır, sahtekardır. Ve peygamberlik iddia etmiş ama yalancının biridir deriz. Ve çocuklarımız hiçbir zamanda da şu İbn-i Mukaffa kimdir, bir araştırayım, soruşturayım demezler. Böyle bir dürtü oluşmaz onlarda. Ve dolayısıyla i̇mam Gazali diyor ki, ümit ediyoruz ki Cenab-ı Allah inşallah bu sınıftaki insanları da affeder, cennetine koyar. Ama şunu bilelim, son zamanlarda, son 15 sene içerisinde Türkiye'de özellikle, yani bu i̇mam Gazali'nin yaptığı taksimatı da hiç önemli saymayarak, bunun üzerinde böyle de düşünmeyerek bir takım insanlar çıktı. Ve bu insanlar iman ettikten sonra, kelime-i şehadeti de ikiye ayırdılar. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Dediler ki bunun birinci kısmına bir insan inanırsa La ilahe illallah kısmına inanırsa bu insan Hristiyan da olsa Yahudi de olsa cennete girer dediler. Bu kesinlikle doğru değil. Siz Kur'an-ı Kerim'e şöyle bir bakın. Orada pek çok ayet göreceksiniz. Cennete yalnız ve yalnız Müslümanların gireceğine dair pek çok ayet göreceksiniz. Ve nitekim bizim eskiden imamlarımızın da okuduğu hali okumalarında da bir mani olmadığı bir ayet-i kerime var. Cuma namazında hutbenin ikincisinde okuruz. İnne dine İndallahi İslam, Allah katından makbul olan din sadece İslam'dır. İbrahim suresinin 78. ayetinde Cenab-ı Hak İbrahim Aleyhisselam'ın diliyle "Vasemma Kumul Mustimin", Allah size Müslüman ismini verdi. Ve yine Kur'an-ı Kerim'de başka Bakara suresinde bir ayette "Wala Yedhul Illa Men esleme Wa Muhsin", kim yüzünü Allah'a teslim etmiş sağlam bir Müslüman olmuşsa. Cennete girecek yalnızca odur buyuruyor. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Bukhari Müslümin rivayet ettiği bir hadis-i şerifte diyor ki vallahi hangi Yahudi veya Hristiyan beni duyduğu halde bana iman etmezse cennete kesinlikle giremez diyor. Dolayısıyla insanların inanmadığı bir cennete biz niye onları zorla koymak için bir çaba sarf edelim ki? Yani İslam geldikten sonra, Kur'an geldikten sonra hala ee, bu ifade ettiğim gibi Mamu ı Gazali'nin özellikle o birinci kısımdaki zikrettiği insanlar Efendimiz'i duymuş buna rağmen inat ediyor, inanmıyor. Elindeki, e, içindeki ayet-i kerimeler bir tarafa ellerinde bir kömür var, onu elmasa tercih ediyor ve kendisini zorla ateşe sokacaksa ben niçin? Kendi dinimin bu kadar ayetini, bu kadar hadisini 14 asırlık İslam geleneğinin bana öğrettiği inancında Müslümanın cennete yalnızca gireceğine dair bu esası bir tarafa bırakarak ben o adamların cennete girmesi için kendimi perişan edeyim ki. Tabii. Dolayısıyla böyle bir şeye gerek yok. İfade ettiğimiz gibi o İmam Gazali'nin üçlü taksimatı içerisinde meseleyi değerlendirebiliriz. Evet.